20. Özellik Sayı ve Tecihizatın Çokluğu Resulullah Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu ilk seriye yani Akıncı Birliği, Medine'ye gelişinden 7 ay sonra Hamza İbn Abdülmuttalib radıyallahu anh komutasında Kureyş'in Şam'dan gelip Mekke'ye gitmekte olan ticaret kervanını vurmak için Seyful Bahr denilen mıntıkaya gönderdiği seriyedir. Bu seriye, 30 kişiden müteşekkil olup, hepsi de muhacirlerdendi. Buna mukabil, müşrik kervanında Ebu Cehil'in komutasında tam 300 kişi bulunmaktaydı. Cihat yolunda atılan ilk adımlara genel olarak bir göz atılacak olursa, 30 kişilik bir kuvvetle başlayan ilk adımın 5 sene içerisinde, Hendek Savaşı'nda tam 3000 kişilik bir kuvvete yükseldiği, Medine'de İslam ordusunun ne derece bir ilerleme kaydettiği açıkça görülebilir. Diğer bir mülahaza da yönündendir. Hiç şüphe yoktur ki o günkü şartlara göre en önemli savaş araçlarından biri attır. Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi, kıyamet gününe kadar yapılacak olan en hayırlı işlerden biri de savaş atlarının, bugüne kıyasla genel olarak savaş araç ve gereçlerinin gem vurularak savaşa hazır bekletilmesidir. Eğer Bedir Savaşı'nı hatırlayacak olursak, bu savaşta Müslümanların sadece iki atı vardı. Hendek Savaşı'nda ise Müslümanların tam 200 ata sahip olduklarını görmekteyiz. Bu durum, söz konusu alanda ne kadar ilerleme kaydedildiğini göstermektedir. Diğer bir yönden, Bedir Savaşı'nda her üç Müslümana bir deve düşmekteydi. Yani Müslümanların yaklaşık olarak 150 deve ele geçirdiklerini hatırlatmak bu konuda yeterlidir sanırım. Silahlara gelince yine aynı durum söz konusudur. Bedir Savaşı'nda Müslümanların silahları sadece kılıçlardan oluşmaktaydı. Şimdi Müslümanların düşmanlardan elde ettikleri bazı silah ganimetlerine bakalım. Kaynuka oğullarından elde edilen silahlar. 3- Gürz Üç kılıç, üç mızrak ve iki zırhtı. Bunun haricinde evlerinde birçok silah ve yapım aletleri bulmuşlardı. Kaynuka oğullarının Medine'den silahlı olarak çıkmalarına müsaade edildiği için bu ganimetler hiçbir şey sayılmazdı. Yahudilerin yapım atölyeleri olup silahlarını kendileri yapmaktaydılar. Onun için Nadir oğulları da silahlarıyla beraber Medine'den çıkmak istediklerinde Resulullah Aleyhisselam onların bu tekliflerini reddetti ve Medine'den çıkmaları için silahlarını teslim etmelerini şart koştu. Az önce de bahsedildiği gibi Yahudiler silahlarını bırakmak suretiyle sadece develerinin yükü kadar eşya alarak yurtlarını terk ettiler. Geri kalan bütün silah ve mallar Resulullah Aleyhisselam'ın eline geçti. Silah olarak tam 50 zırh, 50 mifer ve 340 kılıç bulundu. Kureyza oğullarından alınan ganimetlerse şöyleydi. Kalelerinde bulunan ev eşyası, giyecek ve silah gibi bütün her şey toplandı ve tam 1500 zırh, 1300 mızrak ve 1500 tane de kalkan ve mifer bulundu. Böylece Müslümanlar silah ve sayı bakımından çok büyük bir kuvvet haline gelmişlerdi. Yahudilerin silahlarından büyük bir bölüm Müslümanların eline geçmişti. Bunun dışında Müslümanların kendi mallarıyla satın aldıkları silahlar da vardı. Ellerinde o zamanın her türlü silahı bulunmaktaydı. Gerçekte Müslümanların girmiş oldukları her savaşta sayı ve silah yönünden düşmanlarından daha az oldukları, iman ve sebatla düşmanlarına karşı üstünlük sağladıkları doğrudur. Fakat Müslümanların sayı ve silah yönünden bu şekilde gelişmeleri, İslam devletini ayakta tutan faktörlerin ne kadar güçlendiğini ve bu devleti yok etmenin ne kadar güç olduğunu göstermektedir. Evet, Ebu Cehil, Bedir'de kendi ordusunun sayısını çok görüp, ''Kök yiyen çekirgeler kadar çoğuz'' tabirini kullanırken Müslümanları azımsıyor ve küçümsüyordu. Fakat sonradan bu durum değişmiş ve Müslümanlar Bedir'deki sayı ve tecizatlarını en azından 10 kat arttırmışlardı. Günümüzde de Müslümanlar düşmanlara karşı savaşa girmeye karar verdiği zaman olayların boyutları nispetinde değerlendirmeye tabi tutmalı, savaşta sadece müminlere has bir silah olan imanla birlikte savaşa girmek için gerekli olan sayı ve silah faktörlerini de hazırlayıp dengelemelidir.